830. konu, Hazreti Peygamber'in anlaşılması için sözlerini üç kere tekrarlamaları, Enes radiyallahu anha şöyle buyuruyor, Hazreti Peygamber, söyledikleri sözü üç kere tekrarladıkları gibi bir yere vardıklarında da oradakilere üç kere selam verirlerdi, Süman bin Enes şöyle anlatıyor, Enes radiyallahu anha söylediği sözü üç kere tekrarlar ve şöyle derdi,